Doğadan gelen sağlık. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Filiz Meriçli. bağlar. Yeniden bir doğadan gelen sağlık programında yine birlikteyiz. Bugünkü konularımız arasında sizlerden gelen sorular var. Biraz asayi üzümünden bahsedeceğiz. Çok gündemde bu ara. Ayrıca tansiyon yüksekliğinde kullanılan ökse otundan biraz bahsedeceğiz. Ökse otu öyle sıradan herkesin kullanabileceği bir bitki değil. Onun üzerinde konuşacağız ama öncesinde bugün çok özel ve bir, bir gün bugün 18 Mart tarihimizde çok önemli bir gün pek çok gruplar gençlerimiz şu anda Çanakkale'deler Çanakkale zaferini bizlere yaşatan başta sevgili Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi saygıyla analım e, bu vatanı bize e, bırakanlara e, teşekkür borçluyuz diye düşünüyorum e, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olanlar özellikle 80'li yıllarda mezun olanlar Zafer Bilgi Çocuğu, analitik kimyadaki Zafer Bilgi Çocuğu'yu hatırlayacaklardır. Güzeller, güzeli dünya, güzeli Zafer Bilgi Çocuğu'yu biliyorsunuz 2000 yılında kaybettik. Onu da saygıyla anacağız bugün çünkü o 18 Mart onun doğum günüydü. Işıklar içinde uyuyor sevgili Zafer Bilgi Çocuğumuz. Bugün özel bir gün. 18 Mart olmanın dışında bugün Almanya'dan da dinleniyoruz. Almanya'da bizi dinleyen sevgili Ali Hikmet Meriçli'ye de İstanbul'dan sevgilerimizi iletiyoruz. Programımızı oradan izlerken bizlerle buluşmuş olacak. İyi günler diliyoruz onun güzel haberleri var özellikle çalışmakta olduğumuz Delfinium, Consolido ve Akanutum türlerinden elde ettiğimiz maddelerin yapı ile ilgili araştırmalar yapıyor şu anda Zarlant Üniversitesi'nde gelen ilk haberlere göre bir iki tane yeni maddemiz var dünya literatürüne İstanbul'dan İstanbul Üniversitesi'nden kazandırdığımız evet bunları söyledik ...den sonra... ...ben bir nefes alayım isterseniz... ...ve kalbimdeki... ...denizi dinleyelim... <Gülüyor> Bu ölümüne sevda Sussun rüzgar solsun Güneş bitsin bu rüya. Eğer gönüllerde Sevgiye yer yoksa Aşktan söz etmeyi Bırak dalgalara Bir çivit mavisi Renkle yazılsın Senden hikayemiz bu kara Sevda sak çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya önünde ortasında ikimiz sevdamı saklıyor kalbimdeki demir.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 Çizildi bu mavi duvar, bakıp bakıp sevdalı kıyılara var. Dünya bölündü ordasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Aramaza çizildi bu. Bugün 18 Mart Çok özel bir gün e, Almanya'dan dinleyenlerimiz var e, Tarihimizde özel bir gün e, Benim açımdan da özel bir gün e, Buraya gelirken e, Çok özel toplantılardan e, Koşarak geldim e, Sevgili Fazıl Say'la birlikte e, Bir seramik sanatçısıyla birlikte Yürüteceğimiz yeni bir projenin Üzerinde konuştuk e, Buradan Bu e, bir dünya e, sanatçısı olan e, sevgili Fazıl Sayın İstanbul için besledi, beslediği eserini e, İstanbul'dan önce e, Almanya'da e, tanıtmış olmasını e, sergilemiş olmasını ve Almanya'dakileri e, dinletmiş e, olmasını e, sevinçle mi yoksa üzüntüyle mi karşılayalım bilemiyorum e, ama söz verdi yakın bir e, sürede e, yakın bir gelecekte e, İstanbul için bestelediği o muhteşem eserini biz de İstanbul'da ve Türkiye'de dinleyebileceğiz e, ülkemizde insanlarımız birbirine karşı çok acı sız davranabiliyor ee, ve Bu acımasız davranışlara en çok sanatçılar e, etkileniyor, en çok onlar üzülüyor diye düşünüyorum. Ve artık fazla sayı üzmememiz gerektiğini düşünüyorum. E, o gerçekten e, Türkiye Cumhuriyeti için çok özel. E, Türkiye Cumhuriyeti'ni yurt dışında çok iyi temsil eden bir sanatçımız. Çok üretken bir sanatçımız, çok çalışkan bir sanatçımız. E, o iyi ki var. Ama bu ülke başka fazla sayılarda yetiştirmeli. Ee, onun için de eğitimde fırsat eşitliği sağlamamız lazım. Güzel ülkemizin her köşesindeki tüm çocuklarımızın kendi yeteneklerini geliştirebilecekleri eğitim olanaklarına kavuşması lazım. Özellikle de kız çocuklarımızın okunmasında çok geri bir durumda olduğumuzu hep söylüyorum. Birleşmiş Milletler raporuna göre e, Türkiye 2020 yılına kadar kız erkek çocukları arasında okullaşmada eşitliği sağlayamayacak 20 ülke arasında yer alıyor. Bu tabloyu bu ülkenin okumuş bireyleri olarak meslek sahibi insanları olarak düzeltmeliyiz. Devletten beklemek yerine bu yanlışı birlikte düzeltmeliyiz. Ee, onun içinde açılan e, pek çok e, kampanyalar var. Bu kampanyalara destek vermeliyiz diye düşünüyorum. Okumak istiyorum diyen bütün kızlarımızın seslerine kulak verelim. Ve hepimiz çevremizdeki bir kız çocuğunun okumasına katkıda bulunalım. Ee, bu aralar bulunduğunuz yerlere yaratılmalı Yakın alışveriş merkezlerinde okumak istiyorum diyen kızlarımızın afişlerini göreceksiniz. Bu konuda farkındalık yaratmak ve sizlerin de ben ne yapabilirim sorusuna karşılık yapabileceklerinizi e, sizlerle buluşturmak adına bu olayı önemsiyoruz. Evet kızlarımıza destek oluyoruz. Bugüne kadar 36 bin ünzilemize destek olduk ama hedefimiz 100 bine çıkmak. Şimdi ünzileyi dinliyoruz.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 Türkiye'nin çağdaş yarınları için bu ülkenin okumuş meslek sahibi olmuş bütün bireylerinden destek ve katkı bekliyoruz. Bu tanıtım filminde Şebnem Perah, özellikle Aysel Gürel'in ünsüyle parçasını bizler için seslendirdi. Hem Şebnem Feraha hem bu parçanın bizim tanıtım filmimizde kullanmamıza izin veren Işıklar İçin Uyusun Aysel Gürel'in sevgili kızları Mehtap Ara ve Müjde Ara ve tabii projeyi tanıtan seslendirmesiyle Halit Ergenç'e çok teşekkür etmek istiyorum. Halit Ergenç deyince içinizde Yarın e, vizyona girecek olan e, dersimiz Atatürk e, filmini e, izlemeye gidecekleriniz olacaktır mutlaka. E, önerim özellikle çocukları ve gençleri bu filmi izlemelerini sağlamamız. Çünkü gerçekten Atatürk'ü doğru tanıma adına bu filmin çok iyi bir çalışma olduğunu belki sizler de basından izlediniz. Turgut Özakman'ın e, yer aldığı bir e, yapıt bu mutlaka izleyelim ben gideceğim umarım sizlerle de karşılaşacağız sevgili Halit Ergenç orada da Atatürk'ü canlandırıyor doğrusu çok merak ediyorum mutlaka iyi bir şeyler yapmışlardır onları izlemeye gideceğim. Evet doğadan gelen sağlıkta geçen haftanın en çok sorulan sorularından bir tanesi Viskum albümle ilgili değildi, de Asayi üzümüyle ilgiliydi. Aslında Asayi üzümünü bundan önceki programlarımızda üzerinde ayrıntılı olarak durduk Asayi üzümü dedik ama asayi beri diye de e, preparatların üzerinde yer alabiliyor. E, hatırlayacaksınız söylemiştik e, Brezilya'nın en önemli ihraç maddelerinden bir tanesi e, Öyterpe Olerasea bitkisinin e, meyveleri Antosyanca zengin meyveleri e, halk arasında daha doğrusu yetiştiği ülkelerdeki adı Achaidopaga e, ama e, işte İngilizler e, asayi demişler Biz de onlardan olduğu gibi asayi diye almışız Salkım şeklinde olduğu için de asayi üzümü demişiz Etken maddelerine bakacak olursak antosiyanca çok zengin. Zaten meyvelerin e, siyaha yakın mor rengi bu e, antosiyanından ileri geliyor. Özellikle meyve suyu, jöleleri ve gıda maddesi olarak çok kullanılıyor e, yetiştiği ülkelerde. Mesela Brezilya'da e, dünyadaki üretimin büyük bir kısmı karşılaş, e, karşılanıyor. En çok Amerika Birleşik Devletleri'ne Japonya, Hollanda'ya ve Almanya'ya satılıyor. Öncelikle gıda olarak tüketiliyor ama bizim ülkemize gelen e, preparatı şu anda e, sorulara muhatap olan preparatı zayıflama ürünü kullanıyor. E, oluşu. E, doğrudan doğruya e, asayi üzümünün yani öyterpe e, olerasiya meyvelerinin e, zayıflatıcı e, etkisi yok ama e, taşıdığı e, antosiyanlar ve benzeri e, fenolik bileşikleri nedeniyle e, bir parça diüretik etkisi var. Asıl etki antioksidan etki. E, tek başına e, asayi üzümü değil ama onunla kombine başka bir Etkiler de e, karıştırıldığı zaman ancak böyle bir zayıflama etkisinden söz edilebilir diye düşünüyorum. E, ve e, zayıflama için hazırlanan bütün bitkisel ürünlerden e, mucizeler beklenilmemesi gerektiğini mutlaka bunun... E, Kalori e, hesabına dayalı sağlıklı bir beslenme ile birlikte sağlıklı bir beslenme düzeniyle birlikte fiziksel aktivitenin de e, gerektiğini e, ezanenize gelenlere anlatıyorsunuz biliyorum. E, ama insanlar bizden mucize bekliyorlar e, ve mucize e, yaratıyormuş gibi e, sunulması da bu tip ürünleri getirenlerin ya da satışını yapmak isteyenlerin tercih ettiği e, bir yol ee, kesin kez bileceğimiz şey tek başına e, asayi üzümünün e, zayıflatıcı etkisi. Tek başına onun zayıflatıcı etkisi, e, metabolizmayı hızlandırması, işte e, özellikle antosiyanlarından dolayı antioksidan etki göstermesi, polifenolik bileşikleri nedeniyle e, bir parça diüretik etki göstermesi nin yanında e, mutlaka başka e, zayıflatıcı ajanların da olması gerektiğini e, bilmemiz gerekiyor. E, Asayi üzümü için söyleyeceklerimiz bu kadar diye düşünüyorum. Asayi üzümü ile ilgili çok ayrıntılı bir yazı. Fitometin Nisan ayında çıkacak, nüshasında yer alacak. Farmavizyon Fuarında sanıyorum sizlerle buluşturabileceğiz o dergimizi de. İçinde taşıdığı bütün etken maddeler ve ondan beklenen ve üzerinde yapılmış farmakolojik çalışmalarda biyolojik aktivite çalışmaları da orada yer alıyor. En çok antioksidan aktivitesinden söz etmek durumundayız. Antioksidan aktivitesinin kapasitesi oldukça yüksek. Antosiyanların bu intestinal absorpsiyon üzerinde yapılmış çalışmalar var. Antosiyanların damar çeperi üzerindeki olumlu etkileriyle ilgili çalışmalar var. Ve bitkiden meyvalardan hazırlanmış olan liyofile liyofilize edilmiş kurutulmuş tozun kullanılmasıyla ilgili Damarlar üzerindeki etkileri araştırılmış durumda. Tabii deney hayvanları üzerinde yapılmış da çok sayıda çalışma var. Bu ayrıntılara girmek istemiyorum. Vazodilatasyon ve kardiyovasküler hastalıklarda da destekleyici olarak kullanılması söz konusu hiperkolesterolü olanlar yüksek e, kolesterolü e, olanlarda da e, kullanılabileceği yolunda e, yapılmış çalışmalar ve iki tane çalışma var e, Örneğin meyvasının antioksidan aktivite gösterdiği ürünlerin beslenmeye bağlı hiperkolesterolomik sıçanlarda yani sıçanlarda yapılan bir deney kolesterol seviyesinin iyileştirilmesi yönünde olumlu bulgular elde edilmiş ama tabi bu tip çalışmaların daha arttırılması lazım kanser tedavisinde de yapay olarak oluşturulmuş tümörlerin küçültülmesinde etkisi olduğu yolunda çalışmalar var aslında bütün bitkilerin üzerinde e, yapılan biyolojik aktivite çalışmalarında dikkat etmemiz gereken konu şu, e, yapay olarak oluşturulmuş e, hastalık modeli, deney hayvanında oluşturulmuş hastalık modeli üzerine direkt ekstre e, ya da ekstreden hazırlanmış e, bir karışım e, uygulandığı zaman e, az ya da çok bir et Bunlar olumlu işaretler ama bu olumlu işaretlerin, bu olumlu sonuçların yaygınlaşması ve de insanlar üzerindeki sonuçlarının da açıklanmasını beklememiz gerektiği düşüncesindeyim. Asayi üzümünün... Demir biyoyararlanımını e, arttırdığı saptanmış sıçan deneylerinde. E, yani demir hemoglobin miktarının arttırıcı etki göstermiş. Bu da e, belki e, meyveleri e, kansızlıkta da e, diğer e, üzümler gibi e, kullanılma şansı olduğunu gösteriyor. Bu bir meyve ve gıda olduğu için e, aslında... E, tüketmekte e, yarar var ama bizim yerli bitkimiz değil. E, benzeri etkileri biz Vaccinium myrtillus'ta da yani ülkemizde yetişen ve kültürü yapılan e, Vaccinium myrtillus'tan da sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Asayi üzümünün ilaç ilaç etkileşimleri ilaç besin etkileşimleri konusunda kayıtlı bir bilgi yok. Bunu tabi şöyle de algılamak mümkün. Hani henüz herhangi bir ilaçla etkileşip kötü bir sonuç yaratmamış bu şekilde de yorumlamak mümkün. Zaten gıda olarak çok tüketilmiş olması, hala tüketiliyor olması, sadece gıda olarak, meyve suyu olarak, jöleler olarak kullanılmak üzere e, kültürünün yapılıyor olması, Brezilya'nın en büyük ihraç ürünlerinden biri olması da daha gönül rahatlığıyla kullanabileceğimiz sonucunu e, bize veriyor. E, hamilelikte e, kullanımı, yani kapsülleri halinde kullanımında, elimizde herhangi bir e, bilgi yok ama meyve olarak aşırıya kaçmamak suretiyle tüketilebileceğini e, söyleyebiliriz e, sonuç olarak açai meyvesi ya da asai üzümü e, gündemdeki etkisinin yanında e, ilaç etkileşimleri gibi özellikle incelenmesi gereken bir boşluğu olduğunu söyleyebiliriz. Zayıflama için de tek başına ondan mucizeler yaratmasını beklememeliyiz. Ayrıntıları gelecek sayıdaki fitomette göreceğimizi tekrar hatırlayalım. Antosyanından yararlanmak üzere Vaxinium mirtulus bitkisinden yani yaba, halk arasında yaban mersini dediğimiz bitkiden yararlanabileceğimizi hatırlayalım. Yaban mersini deyince aktarlarda şu anda genellikle kırmızı renkli vaksinyum makrokarpon meyveleri var bazen üzerinde Amerikan yaban mersini diye yazan yerler olduğunu gördüm yaban mersini vaksinyum makrokarpon bir Amerikan bitkisi Amerikan yaban mersini diye yazılışı o bakımdan çok da yanlış değil e, Vaksini makrokarpon da e, antosiyanlar yönünden zengin kırmızı renkli meyve oluşu nedeniyle diüretik etkisi çok güçlü özellikle piramenopozdaki e, bayanlarda görülen Sık tekrarlayan e, idrar yolları enfeksiyonlarında çok etkili. E, Piremenopozda Amerika'daki hekimler e, krem beri dediğimiz makrokarpon, e, vaksinyum makrokarpon e, preparatlarını öneriyorlar hastalarına. E, damar koruyucu etkisi var, diüretik etkisi çok güçlü. E, Zayıflama ıı, rejimlerinde ıı, ara öğünlerde ıı, atıştırmalık olarak ıı, vaksinim makrokarpanın önerilmesi ıı, bu, bundan kaynaklanıyor, diyet etkisinden kaynaklanıyor. Az da olsa bir şekeri var, ıı, kişiyi rahatlatmış oluyor. Evet sağlıklı günler dileyelim bitkilerden mucize beklemiyoruz doğru yerde doğru biçimde kullanıyoruz ve hayatı sevgiyle yaşamaya gayret ediyoruz. Hepimizin yaşamda ülkemize karşı, insanlara karşı e, güzel işler yapmak gibi bir hedefimiz olmalı. E, doğuyoruz, yaşıyoruz ve e, doğal süreçte e, yine e, yok olacağız hepimiz. Önemli olan e, iyi işler yaparak, ülkemiz için, insanlarımız için, insanlık için iyi şeyler yaparak, kendi mesleğimizi çok iyi icra ederek iyi izler bırakabilmek. Sevdalı hayat. Evet. Benim sevdalı başım, ah benim şair telaşım Ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim Sus artık uslandın beni Ah benim sevdalı başım, ah benim şair telaşım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 Ah benim imser yanım, ah benim aldanışlarım Ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım Sus artık uslandır beni Ah benim imser yanım, ah benim aldanışlarım Ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım, sus artık kuslandır beni. Kaç okyanus geçtim böyle, kaç denizde yitim gitti. Kırılmış direkler yırtık yelkenlerde kaç seferden yorgun döndü.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 Ben sevdalı hayat dedim Zülfü Livaneli sevdalı başım diye okudu şarkıyı evet sevdalı başımı dinledik hepimizin güzel dileğimizce yararlı ve faydalı bir ömür yaşaması dileğiyle özellikle kanser hastalarının Almanya'daki eczanelerde homeopatik preparatlarından yararlandığı Viscum album'dan yani öksü otundan bahsetmek istiyorum. Sağlık Bakanlığımız Eczacılık Genel Müdürlüğü birkaç ay önce eczacılık fakültelerine bir yazı yollayarak aktarlarda satılmaması gereken bitki listesini oluşturmaya gayret ediyordu. Onların başında da öksü otu gelmeli. Biz öyle yazdık, yolladık. Çünkü öksü otu toksik bir takım polipeptitler içeriyor. Bunlara biskotoksinler diyoruz. Hatırlayacaksınız lektinler de var. Flavonlar var. aminler içeriyor. Bir takım fenilpropanoid bileşikler içeriyor. Lignan yapısında maddeler var. Ama bütün bu maddelerin vücutta meydana getirdiği çok da farklı alanda etkileri de var. Ama doğru kullanılması ...gerekiyor. Öyle aktardan alınıp kaynatılıp içecek... ...içilecek droklardan, ...bitkilerden değil... ...Viskum Album Öksü Otu... ...tansiyon düşürücü... ...etkisi var... Söze başlarken bahsettiğim e, sitostatik etkisi var yani kanser hastalarının kullanılabileceği ilaçlar üretebilecek üretiliyor o et, öyle bir etkisi var bağışıklık sistemin üzerinde e, özellikle immünostimülan etki gösteriyor. E, tumoral rahatsızlıklarda e, kullanılıyor. dejeneratif iltihabi eklem rahatsızlıklarında, yüksek tansiyonda e, etkili bu yüzyıllardır e, gelen e, kullanımıyla e, da gördüğümüz etkileri e, fenil e, işte koniferin gibi, şir, siringin gibi maddeler ama viskotoksinler ve lektinler asıl önemli grubu oluşturuyor viscum albümün yapraklarında çok dekoratif bir bitki hatırlayacaksınız özellikle yeni yıla doğru iki yaprağın arasında inci tanesi gibi beyaz meyveleri vardır. Niye öksoğutu denmiştir hatırlayanınız var mı içinizde? İşte bu inci tanesi gibi olan meyveler e, patlatıldığı zaman yapışkan e, bir sıvı akar içinden. O yapışkan sıvı e, kuşlar ayaklarını bastıkları zaman yapışıp kalırlar ağaca ve öylece kuş yakalanır. Onun için Çekem falan da deniyor Halk arasında ökse otuna ee, Yapraklarını kullanıyoruz ee yarı parazit bir bitki. Özellikle elma gibi, kayısı gibi, armut gibi ağaçların iletim demetlerini, emeçlerini salar viskum album ve ağacın yapraklara kadar gidecek olan öz suyu, köklerinden aldığı öz suya ortak olur. Asalak olur ve onu kullanarak kendi fotosentezini yapar yeşil yapraklarındaki klorofille. İşte bu toprak üstü kısmı diyemeyiz. O nedenle çünkü toprakta kökü yok. Ee, ağaçlarda var. Sadece elma, armut, kayısı da değil, bademlerde var. Ee, bazı çam ağaçlarında habişte, e, e, köknarda da e, aynı şekilde e, iletim demetlerini, emeçlerini salarak e, yerleşiyor. Ve iki çatallı bir, iki ayrılan e, yaprakları çok da dekoratif dediğim gibi. İşte bu e, ağaçtan toplanan, meyvasız dönemde özellikle toplanan e, bitki yeşil yapraklar e, kullanılmak suretiyle değişik yollarla homeopatik ilaçlar hazırlanıyor Almanya'da. E, örneğin e, kanserde kullanılan birkaç tanesi e, drog toplandıktan sonra 24 saat e, bekletildikten sonra su ile eziliyor. İşte 4-6 hafta bu ezilmiş halde e, bekletiliyor ve çeşitli oranda seyreltilerek e, ampulleri hazırlanıyor ve Özellikle erkeklerde prostat kanseri ve diğer e, kanserlerde onkologlar tarafından kullanılan homeopatik ilaçlar. Bu arada e, homeopatik ilaçlar da ülkemizin gündemine e, girmiş durumda bu ilaçlarında, homeopatik ilaçlarında eczaneden eczacı danışmanlığında halka ulaşması gerekiyor. Burada eczacı meslek örgütlerinin çok dikkatli olması ve homeopatik ilaçlarında eczaneden halka ulaşması konusunda baskı unsuru olması ve bunu sağlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Biz fakülteler olarak bu konuda gerekli bilimsel desteği tabii ki vereceğiz kendilerine ama Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi homoyopatik ilaçlarda ezaneden halka ulaşmalı. Bu konuya özen göstermeliyiz. Yani bu da ezarlık meslek örgütlerinin gündeminde olmalı. Parantezi kapatalım. Tekrar viskum albuma dönelim. Öksü otuna dönelim en çok e, yaşlılarda kullanılıyor Viskum album e, Almanya'da özellikle Krategus'la yani e, alıçla Krategus e, Monogina ile e, pre, e, kombine preparatları var Allium Sativum'la yani sarımsakla kombine preparatları var yaşlılar yurduna giderseniz e, kanser e, olan hastalarda kalpte yorgun yaşlılarda e, işte damarlar da yorgun. Dolayısıyla hem kalbi desteklemek, hem damarları desteklemek, hem ka, e, kanın e, yoğunluğunu azaltmak amacıyla krategusda allium sativumla e, kombine preparatlar kullanıldığını görürsünüz. E, bizim ülkemize de bunlar yavaş yavaş gelecektir diye düşünüyorum. Ama mutlaka e, halka ulaşma noktası e, eczane olmalı. Eczane danışmanlığında insanlarımız bunlardan yararlanmalı. Biskum ee, ile ilgili e, başka söyleyeceklerimiz de var. Ee, bugün buraya konu etmemizin nedeni özellikle e, halk arasında aktarlardan alınıp tansiyon hastalarının kullanması e, idi. Ee, Tekrar ediyorum. Eviskum albüm öyle aktardan alınıp su ile kaynatılıp içilecek turoklardan değil. Ee, kullanan kişi de e, hipotansör etkisi çok aşırı olup kişi e, tansiyon düşüklüğünden... E, daha da kötü duruma düşebilir ve istenmeyen, beklenmeyen pek çok etki meydana gelebilir. Kişinin aldığı diğer ilaçlarla etkileşmesi söz konusudur. Onun için mutlaka hekim kontrolünde. Olması lazım ama bizim hekimlerimiz de e, bitkilerden özellikle tıbbi çaylardan ve diğer bitkisel e, ilaçlardan e, çok da fazla haz etmiyorlar biliyorsunuz e, fitoterapi ile ilgili fitoterapotiklerle ilgili bilgileri e, Tıp eğitimi sırasında almadıkları için e, bu tip ürünlere çok e, negatif, çok olumsuz yaklaşıyorlar. E, yapılan bir araştırmayı daha önce sizle e, paylaşmıştım. E, i̇nsanlar kullandıkları bitkisel ürünleri doktor kullanmama izin vermez diye hekimlerine söylemiyorlar, doktorlarına söylemiyorlar. Yani e, böyle bir durumda e, viskum albundan e, hazırlanmış işte çayları e, nasıl olur da hekim kontrolünde kullanmamızı beklersiniz diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Ama tabi bu tip konulara önem veren hastalarının bitkisel ürün kullanma taleplerini dikkatle izleyen ve bu konuda bilgilenmeye çalışan hekim dostlarımız da var. Onlar da iyi ki var. Tüm hekimlerimizin 14 Mart günü tıp bayramını geçmişte olsa e, bir kez kutlayalım. Bizi dinleyenler arasında biliyorum ki hekimlerimiz de var. Viskum Album'un e, özellikle Tansiyonu Yüksek Kalp Hastalarında e, kullanan e, bir hekim arkadaşımız var. E, çok dikkatli bir biçimde özellikle Almanya'daki yayınları da izleyerek, Almanya'daki hekimlerin kullanım, kullanma e, deneyimlerini de paylaşarak e, Hastalarında Giresun civarında Armut ağaçlarında yetişen Viskum albümlardan bir ezerci Yardımıyla Hazırladığı Çayları Kullanımını izliyor ve hastalarında gerçekten iyi sonuçlar alıyor ama tabi sayıyı arttırmak ve bunu bilimsel bir yayına dönüştürdükten sonra daha fazla şey söyleme hakkımız olacaktır diye düşünüyorum. Hekim kontrolü olmadan kesinlikle aktardan insanların bunu alıp kaynatıp içmemeleri gerekiyor. Bunu bir kez daha tekrar etmiş olalım. Biz e, Radyo Havan'da biliyorsunuz ya Suat Bey'le ya Deniz Hanım'la birlikte size bu programı hazırlıyoruz ve ulaştırıyoruz. Şu anda e, odada e, program e, yöneticisi olarak Deniz benimle Deniz'e sizler adına teşekkür ediyorum. E, bir parça daha dinleyelim. Ben bir nefes alayım. E, neyimiz var? Evet, e, Umud'un türküsünü dinleyelim, özledim ben. Müzik Çeviri ve Altyazı ...gerçekleştirecek gücünüz olsun... ...daha da önemlisi... ...başkalarının umutlarının gerçekleşmesine... ...katkınız olsun... ...bu sonuncusu en keyiflisi... ...umudumuz olsun... ...umudumuzu gerçekleştirecek gücümüz olsun... ...ama daha da önemlisi... ...başkalarının umudunu gerçekleştirmeye... ...katkımız olsun... ...tam bu cümlede... ...şimdi hepinizin ellerinize... ...cep telefonlarınızı almanızı bekliyorum... 56.05'e bir mesaj gönderin ve bir kız çocuğunun okuma umuduna katkıda bulunun. 56.05'e göndereceğiniz bir mesaj bir kız çocuğunun okumasına 5 TL'ye katkıda bulmanızı sağlayacak. Hepinizden bunu bekliyorum. Evet, bekliyorum. 5605'e mesaj göndermenizi bekliyorum. Boş bir mesaj göndermeniz yeterli. Çünkü o mesaj çok dolu dolu bir kız öğrencinin okumasına katkıda bulunacak. İyi ki varsınız diyorum. Bugünkü... Son e, konumuz doğadan gelen sağlıkta e, bitkilerle ilgili son değineceğimiz konu jojoba yağı. E, çok önemli. Her yerde kullanılıyor. Herkesin ağzında bir jojoba yağıdır. Gidiyor. Bu jojoba nedir? Nereden elde edilir? Nerede kullanılır? Kullanıldığı yerlerin hangileri doğru? Hangileri de gerek yok? Bunları sizinle konuşalım. Jojoba söylemesi de biraz zor değil mi? Türkçemize jojoba demek. Jojoba yağı Simmondsia Sinensis bitkisinden elde edilen bir yağ. Türkçe çok değiş e, jojoba diyoruz. Özel bir adı yok ama e, İngilizcede de çok değişik isimlerle e, tanımlanıyor. E, mesela e, buşnat deniyor. Bütün e, meyvalara meyvaları biraz kahve e, meyvasına benziyor. Ee, küçük e, kahve e, taneciklerine benziyor. E, Bushnut deniyor. E, Dirnut de, deniyor. Pignut deniyor. E, Kafeveri deniyor. Kahveye benzediği için ama da bir kahveyle bir alakası yok. E, Simonsia e, Sinensis bitkisi e, aslında meyvelerden, tohumlarından elde edilen bu yağ tohumun yüzde ellisini oluşturuyor. Genelde biliyorsunuz bütün tohumlar yeni bitkiyi oluşturacağı için o yeni bitkinin oluşumu sırasında embriyonun karşılaşacağı bütün güçlükleri yenebilmesi için gerekli tüm besin maddelerini içeriyor. Jojoba yağı da işte Simmondsia sinensis bitki tohumlarının yeni Yeni bitkiyi oluşturması için %50'si yağdan oluşuyor. Bu yağın içinde neler var? Genellikle 36 ila 46 karbondan oluşan düz zincirli hidrokarbürler çok miktarda. Saflaştırılmamış e, jojoba yağı e, oda sıcaklığında hafif yağ kokulu ve altın renginde e, berrak bir sıvı görünümünde. E, saflaştırılmış olan yani bir takım rafinasyon işlemlerinden geçen jojoba yağı ise renksiz ve kokusuz. E, genelde çölde yetişen e, sıcaklığa ve susuzluğa çok dayanıklı bir bitki. Ee, Jojo bayağının elde edildiği bitki onun içinde e, Meksika'nın çölleşmiş kısımlarında e, doğal olarak yetişiyor ama mesela İsrail'lilerde e, İsrail'in kurulma döneminde bu bitkiyi e, kültürünü yaparak hem e, çölü e, bitkiyle e, değerlendirmişler hem de bunun tabi bu e, meyvelerinden tohumlarından elde edilen yağ biraz sonra konuşacağız çok geniş kullanılma alanı var böylece kaynak da yaratmış oluyorlar jojoba yağı A vitamini gibi oksidasyona duyarlı maddelerin bulunduğu cilt bakım preparatlarında taşıyıcı olarak kullanılıyor çünkü jojoba yağı cilde uyumu insan cildine uyumu en iyi olan ve sürüdüğü zaman ciltte yağ Kımsı bir tabaka oluşturmayan doğal bir yağ Hatırlayacaksınız aromaterapi uygulamalarında Taşıyıcı yağ içerisine uçucu yağlar belirli oranda damlatılır ve onunla masaj yapıldığı zaman uçucu yağın da katkısı olan bir takım etkiler beklenir masajdan. İşte masaj yağı olarak her ne kadar zeytinyağı, susam yağı, işte kayısı çekirdeği yağı, tatlı badem yağı hatta e, bu aralar e, tritikum vulgari buğdaydan buğday embriyosundan elde edilen e, Türkçe'de ruşeym yağı dediğimiz yağ da kullanılıyorsa da e, bunlar içerisinde jojoba yağı e, cilde sürüldüğünde e, bir atık e, yağlı tabaka yağlı tabaka hissi bırakmadığı için e, tercih ediliyor diğer yağlar kadar e, lubifian yani kalan e, kaydırıcı etkisi var yani masaj yaparken mas, e, masaj yapan kişinin e, d, masaj yapılan kişinin teninde ellerinin kaymasını sağlayacak kadar rahatlık e, verirken masaj sonrasında herhangi bir e, yağlı üst cildin yağlı kalması gibi ya da işte kıyafetlere bulaşması gibi dert olmadığı için tercih ediliyor e, birleşiminde düz zincirli hidrokarbürler çok ama onun yanında 20 ila 22 karbonlu yağ asitleri var ve doymamış yağ asitleri bunlar Bu doymamış yağ asitlerinden asıl etki bekleniyor bildiğiniz gibi Amerika'nın Sonora çölünde var biraz önce söyledim Meksika'da kuzeybatısına kadar olan bu Çölümsü alanda çokça yetiştiriliyor. İnternetten fotoğraflarına bakacak olursanız aslında bizim ülkemizde de meşeliklerin civarında yetişen fillaria türlerine benziyor. Yaprakları da ona benziyor belki biz de bir takım yerleri erozyondan kurtarmak için bu fidanları dikip bir deneme yapmakta yarar var ileriye dönük jojoba yağı elde edilmesi de söz konusu ama bu noktada bunu hem söylüyorum hem de kendim de söylerken üzerinde duruyorum çünkü bir ülkenin florası onunla birlikte yaşayan diğer canlılar hayvanlar ve böceklerle birlikte bir bütün bu bütünün içine girecek her yeni bitki yabancı bitki yabancı canlı aslında risk bu çevre konularını da ilerleyen programlarımızda sevgili Hayrettin Karaca ile birlikte konuşabileceğiz bu programda sevgili Hayrettin Karaca'yı davet ettim e, tabi gelirim dedi e, ona uygun olan bir tarihte belki dünya çevre gününe yakın bir günlerde e, onunla birlikte e, bitkilerin çevre ve korunma ile ilgili yönünü de e, birlikte konuşacağız dönersek jojoba yağına e, jojoba yağı e, ağızdan kullanılması e, uygun değil sadece haricen kullanımı söz konusu. hani Diğer yağların pek çoğunu hem gıda olarak kullanıyoruz hem de bir takım tedavi edici etkiler bekliyoruz. Hani zeytinyağı işte yumuşatıcı etkisi var. Özellikle kabızlıkta katkısı olabiliyor. Anadolu'da nitekim küçük çocuklara kabuz olan küçük bebekler ve çocuklarda küçük kahve kaşığıyla e, zeytinyağı yutturulmaya çalışılır çocuklara eğer çocuk yutabilirse e, olumlu etki de görülür e, işte jojoba yağının böyle dahilen bir kullanımı e, söz konusu değil yani genelde e, haricen e, kullanılıyor e, geleneksel olarak kullanılışına bakacak olursak e, Amerikan yerlileri yara bakımında kullanmışlar yaranın iyileştirilmesinde kullanmışlar sedef tedavisinde kullanıldığına dair kayıtlar var akne tedavisinde kullanılabiliyor bu e, uygulamadan sonra dediğim gibi en önemli yanı bu. En tercih edilme nedeni bu. Yağlı bir görüntü oluşturmuyor. Şimdilerde kozmetik preparatların içinde de anti-aging amaçlı kozmetik preparatların içinde de işte kırışık önleyici etkisi nedeniyle çokça kullanılıyor. Kayganlaştırıcı olarak önemli etkisi var masajda kullanılıyor belki de gazetelerden okumuşsunuzdur biyodizel yakıt içinde jojo bayağı çok önemli bir doğal ürün aromaterapide kullanılışından bahsettim Belki şunu da söylemek lazım e, hidrolize edilmiş jojoba yağı esterleri 24 saat boyunca ciltin e, nemlendirilmesini sağlayarak yani cilt hidrasyonunu sağlayarak Cildi koruyor. Ee, onun için de bütün şampuanların, e, saç, tırnak bakım ürünlerinin e, formülasyonlarında jojoba yağı yer alıyor. Şampuanlarda yer alıyor e, bu nedenle. E, jojoba yağı ile ilgili e, geçen yıl çıkan e, analytical e, chemistry, ile ilgili bir dergide oldukça geniş bir derleme var bu derlemeden size küçük notlar aktarmaya çalıştım Simon Sia Sinensis tekrar edelim Ülkemizde yetişen bir bitki değil. Amerika'da ve Meksika'da çölümsü yerlerde yetişen, doğal olarak yetişen bir bitki. İsrailliler, İsrail'de yetiştiriyorlar sıcaklığa ve susuzluğa dayanıklı kökleri 12-15 metreye kadar derine inerek öz suyu alabilecek yetenekte. Bu önemli bir özellik tabii. Evet Jojoba yağı ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Sanıyorum bu programın sonuna geldik. Almanya'ya tekrar sevgilerimizi iletelim. Bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize ben ve sevgili Deniz sevgilerimizi iletiyoruz. Gelecek hafta Perşembe'ye doğadan gelen sağlık programında buluşmayı diliyoruz. Cep telefonlarımızı açıyoruz. 5605'e boş bir mesaj göndererek bir kızımızın okuması için umut oluyoruz. Evet umudumuzla. Sevgimizle, saygımızla hoşçakalın diyoruz. Profesör Doktor Filiz Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu doğadan gelen sağlık programını dinlediniz.